Daha da ısıtırsanız beyazlaşıyor, hatta ışık saçmaya başlıyor. Şu elektrik dediğimiz şeyler nedir? İçinden geçen elektrikten o maden o kadar ısınıyor ki beyazlaşıyor ve ışık saçmaya başlıyor. Halbuki bu söndüğü zaman bakıyorsun koyu renkli bir tel ama içinden elektrik geçtikten sonra çok ısınınca şu ışıl Şimdiden haber ver. Siz altını gümüşü vermiyorsunuz parayı pulu Allah yoluna sarf etmiyorsunuz vazifenizi yapmıyorsunuz çok feci bir ara, azaba uğrayacaksınız diye onlara şimdiden dünya hayatındayken bilsinler ahirette başlarına gelecekleri onlara bunu ihtar et buyuruyor. Yerine hangi günde efendim Çok va biha ciba'uhum ve cünübuhum ve zuhuruhum alınları Efendim sırtları ve yan taraflarına bunlar yapıştıracak bu kızgın altınlar gümüşler cüz cız böyle yapıştıracak böyle azap göreceklerini o o ahiret gününde bu cezalara uğrayacaklarını onlara ihtar et diye hala makinestim bir işte sizin dünyadayken kendiniz cimrilik yapıp da kendi keyfime, zevkine, eğlenceme harcarım diye Allah yolunda harcamayı da biriktirdiğiniz kasalarda, keselerde, bankalarda bilmem nerelerde efendim topladığınız şeyler işte bunlar. Hazama kenesim enkusik. Kendinize at efendim topladığınız, depo ettiğiniz helukumun tüm tekizun. Ha işte bu biriktirdikleriniz bakalım Acısı, azabı ne kadar feciymiş görün. Tadın bakalım azabı denecek diye bildiriliyor. Demek ki Müslüman biliyor ki üzerindeki farzlardan birisi de mali vazife. Mali farz. Namaz kılıyor. Bu bedeni bir ibadet. Abdest alıyor. Efendim Camiye geliyor. Secavesinde efendim e, dikiliyor. Kıbleye yöneliyor. Abdestliyken namaz kılıyor. Bunda bir para pul yok işte. Bunu herkes yapabilir. Yoksul bir insanda gelir, suyu bulduğu yerde, denizde, deryada, derede, abdestini alır, secadeti yoksa kumda, toprakta, çimende, çayırda efendim işte hırpani kılıklı, üstü örtülü, efendim deri örtmüş veya efendim bilmem çarşaf örtmüş veya bir kumaşla sarılmış veya onu bulamamış da yapraklarla örtülmüş bir şeyle örtülüp Allah'a ben diyebilirim. Bu Para, para istemeyen bir bedeni ibadet, namaz. Oruç, o da bedeni bir ibadet. Yani sıhhatli bir insan oruç tutuyor, Allah'ın emri için yemesini, içmesini, keyfini, zevkini, e, nefsinin şehevani arzularını tutuyor. Helal arzularını bile tutuyor, vermiyor. Su haram değil, yemek haram değil ama şu vakitten şu vakte kadar tutuyor kendisini, yemiyor alıştırmak için nefsini Allah böyle bir ibadet şey yapmış. Bu da bedeni bir ibadet. E zekat? Zekatın bedenle ilgisi yok. Haska da olsa efendim sağlam da olsa büyük de olsa küçük de olsa Allah işte vereceksin diyor. Malının belli miktarını mal sahibi insan malının cinsine göre şu ölçüde şu ölçüde şu ölçüde verecek. Paraysa kırkta birini verecek. Koyunsa kırk koyunda bir koyun verecek. Demeyse Efendim beş devede işte bir şey ondan sonra artarsa şu kadar şu, şuradan şuraya hepsinin jetveli var. Sıralanmış okul kitaplarını okursun Müslümanlar ne kadar zekat vermesi bilsin, vermesi gerektiğini bilsin. Ziraatle meşgulse efendim ziraat mahsulünün öşürü vardır yani onda birini verecek. Eğer zahmet çekiyor da eliyle su çekiyor, kuyudan uğraşıyor, didiniyor. Daha zahmetliyse yirmide birini verecek. Nısfı, öşür verecek. Yani öşrünün yarısını verecek. Bunların hepsi İlmahal kitaplarında farzlardan biri olan zekatın anlatıldığı kısımda şey yapılmış. Verecek bunu. Neden? Allah'ına vermiş. Bir miktarını da, o da fakirlere verecek. Allah'ın emrettiği yerlere bu efendim mali birikim sarf edilecek. Bunu yapmıyor. Niye? Niye yapmıyorsun? Allah'ın emri. Namaz kılmaya gelince kılıyor, oruç tutmaya gelince tutuyor, para vermeye gelince veremiyor. Olmaz. O da farz, o da farz. Yani hiçbir farzı inkar ve ihmal edemez. Hiçbir Müslüman. Ebu Bekir Sıdık zamanında tecrübesiz olduğu için Ümmetin Muhammed'in bazı şahısları dediler ki ya Ebu Bekir sen halife oldun. Peygamber Efendimiz irtihal edar-ı baka iledi. Ne yapalım? Ee, biz namaz kılacağız. Müslümanız bak. Kur'an okuyacağız. Namaz kılacağız. Oruç da tutacağız. Ama bizden zekat istemedi. develeri vermek zor geliyor. Koyunların keçileri vermek zor geliyor. Bizden zekat istemedi dediler. Dedi ki bakın. Zekat bir farzdır. Bu işin şakası yoktur. Resulullah verdiğiniz zamanında verdiğiniz gibi gene vereceksiniz. Vermezseniz Vermeyenlerle çarpışırım, savaşırım dedi. Neden? Bir farzı yapmamak suçtur. İnkar ediyorsa inkarından dolayı savaşılır. İnkar etmiyor da vermiyorum derse tembelliğinden dolayı gene halife onunla çarpışır, cezasını verir. Ve öyle şey yapmıştı. Neden? Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki vefi emvalihim hakkum malum. Zenginlerin malları içinde Malum bir hak vardır. Lissa ve mahrum mahrum. Dilenenler için ve o mala sahip olmayan mahrum kimseler için ayrılmış Allah'ın tayin ettiği bir hak vardır. E ben ben bunu kimseyle ortak olarak çalışmadım. Kendim çalıştım, kendim kazandım bu parayı. Kimse benim ortağım değil. İşte ortağın olmasa bile o malının efendim, bir miktarı fakirin hakkı. O hakkı vermezsen sen hırsızsın, sen cimrisin, sen piltisin, sen asisin, sen Allah'ın emrini tutmayan bir insansın, başkasının hakkını yiyorsun sen. Yemiyorum, yiyorsun. Yiyorsun çünkü fakirin hakkını vermiyorsun, senin cebinde kalıyor. Ceza, vermiyorum. Vermiyorsan yarın boynuna bir yılan dolandığı zaman en zehirli yılan, en korkunç yılan böyle gözlerinin altında benekler olan veya böyle keskin efendim, dişleri olan böyle başı çıplaklaşmış yıllanmış, yaşlanmış korkunç, iyice zehri azılı, efendim artmış gibi yılan şeklinde boynuna dolanacak. İşte biriktirdiğim param benim, malım benim, har har, har, har ısıracak. Muhterem kardeşlerim tabi bazı insanlar yılan sokması nedir bilmez Arafat'ta bir arkadaşımızın babasını akrep sokmuş suyun başındayken efendim su içecekken akrep alacakken efendim akrep belirmiş kocaman oranın akrepleri de sıcak yerlerin akrepleri simsiyah biraz irici oluyor aman öldürelim yok öldürmesek mi acaba ihramlıyken Arafat'ta öldürülür mü öldürülmez mi ya akrep öldürülür ama tereddüt geçirince o da hızlı bir şekilde nasıl olduğunu anlayamadım diyor. Hızla geldi diyor benim ayağıma fıt efendim benim ayağımı soktu diyor. Kendisi anlatıyor. Hastaneden sed sede ile hastaneye götürmüşler. Hastaneden geldikten sonra bizim yanımıza oturdu anlatıyor. Dağ gibi bir adam. Yani şuraya otursa benim boyuma kadar gelir. Şurada dikilse önümde. Dağ gibi şişman, güçlü, kuvvetli bir efendim, Efendi adam. Şu kadarcık akrep ayağına bir iğnesini batırmış. Küt diye kendimi yerde buldum diyor. Küt yere düşmüş. Akrep soktu filan diye almışlar. Hastaneye götürmüşler, ilaçlar filan Ondan sonra biraz düzelmiş. Bana geldi. Geldiği zaman aradan kaç saat geçtiyse geçmiş akrebin sokmasından. Hocam diyor, sanki diyor usturayı almışlar, jileti almışlar. Ayağımın üst tarafından aşağı doğru cızızız, cızızız, böyle kesiyorlar gibi acı geliyor hala oradan diyor. İlaç verildiği halde. Yani azabın ne kadar şiddetli olduğunu buralardan anlasın insanlar. Bir akrep sokuyor böyle oluyor. O zehirli yılan dünyada sarılıp boynuna sokarsa insanı öldürür. Ahirette ölmek yok. La yukta aleyhim feyemutu. Ölse kurtulacak öyle ölüp de kurtulmak yok. وَلَا يُخَفَّهُ عَنْهُ الْعَذَابِ Azab, azabın indirilmesi diyor. Azabı devamlı çekecekler, bunu bilsin. Cehennem azabının şiddetini bilmek isteyen için kolay bir tecrübe imkanı var. Bir kibir çöpünü alsın, kutunun kenarında cık diye yaksın, yaksın. O çöp yanıncaya kadar parmağını o alevin üstünde tutsun. Buyur, tecrübesi bedava. Cehennem ateşi nasıl acıymış gör. ...o parmak o bir tanecik kibrit çöpünden... ...hatta tamamı değil de... ...dibinde kaldığı zaman elinde atmamışsa... ...buraya böyle dibine doğru gelip... ...yanmasından insanın parmağını... ...öyle bir acıtıyor ki... ...bir hafta, on gün, on beş gün, iki hafta... ...devam ediyor bu acısı... ...burası kabarıyor tabii... ...ondan sonra kuruyor... ...ondan sonra kabuk bağlıyor... Falan. ...başıma geldiği için biliyorum böyle... ...tam anlatabiliyorum... ...bir kibrit çöpünün alevine dayanamıyorsunuz... ...ey insanlar... Cehennemin azabına nasıl dayanacaksınız? Cehennemden korkmaz mısınız? Cehennemden kurtulmak istemez misiniz? Cenneti kaçırdığınızda pişman olmaz mısınız? Ahval etmez misiniz? Cehennemi cehenneme atmasalar bile cennete sokmasalar, cennetten mahrum kalsanız, kalsanız o mahrumiyet size acı olarak yetmez mi? Ötekiler girmiş cennete, sen açıkta kalmışsın ayazda, dışarıda. Cennete girememişsin. Köşler yok nimetler yok, hizmetçiler yok. o e Olur mu? Yani Cennete girememek bile çok büyük bir mahrumiyet. Bile cehenneme atılıp azap görmek. E neden yapıyor bu azabı? Bu insan niye Efendim üstüne çekiyor? Kaşınıyor. İlle azaba şey yapıyor. Kimliliğinden. E hocam böyle senin anlattığın gibi anlatsalar kimse zekatını vermekten imtina etmez. Hemen koşa koşa verir. İşte İslam'ı bilmeyince oluyor bunlar. Ya da inanmıyor. Kafir olduğundan. Diyor ki, ha ha ha. Gülüyor. Ha ha ha. Tamam diyor, sen diyor mesela haram bir şey, sen diyor yemiyorsan ver ben yiyeyim diyor. Senkinle ver. Ben yiyeyim diyor. Alay etmeye kalkıyor. Tabi onlar yarın azabı gördüğü zaman anlayacaklar ama ben nesme nesme o evne elna'kulu diyecekler. Ah keşke kulağımıza o nasihatler girseydi de biz de aklımızı başımıza toplasaydık diyecekler. İşte Allah bildiriyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildiriyor aziz ve muhterem kardeşlerim. Başkasının malını yemeyin. Fakirin malını hiç yemeyin. Yazık. O orada açlıktan ölüyor. Sana Allah kırk bölük mal vermiş bir bölüğünü ona vermiyor. İnsan insansa kendi ihtiyacını kadar ihtiyacı kadarını alır hepsini verir yani. Ne kadar milyarı var kırk milyarı var tamam. Bir milyarını ayırır otuz dokuz milyarını verir. Merhametli bir insan. Kırkta birini istiyor Allah. Kırkta birini ver bari diyor. Kırkta birini dahi vermiyor. Olmaz. Cimri cehenneme düşmeye yakındır. Cömert Cennete girmeye yakındır. Cömert cennete yakındır, cimri cehenneme yakındır. Cimriliği atacak. Cömert olacak. Cömertlik üç çeşittir. Mal cömertliği, para, hac hacımak, masraf. Masrafsız iş olmuyor. Bak, bu güzel e, sesi büyütme cihazları olmasa, nakletme cihazları olmasa, aşağıdaki cemaat, dışarıdaki cemaat bunu dinleyemez. Bu ışıklar yanmasa olmaz. Bu cihazlar olmasa bunlar video bantları alınamaz. E bunlar nasıl oluyor? Hadi bakayım bir tanesi sen al. Bu bu haftalık masrafı sen al hadi. Kaç milyon olduğunu anlarsın. Böyle hapı, hapı yutarsın yani. Vay be amma masraflıymış. Geliyor millet camide kaloriferli namaz kılıyor. Peki bu kalorifer neyle ısınıyor? Halının üzerinde namaz kılıyor. Dışarıda şırı şırı sular akıyor. Efendim, hizmetler oluyor. Nasıl oluyor? Parayla oluyor. Yani hayır saattir çıkıyor, hayır yapıyor. Birisi diyor ki hocam en güzel cihazlar, en kıymetli cihazlarla ses tertibatı ve teşkilatı yapılsın. Parasını ben vereceğim diyor. Masraftan korkmayın diyor ama en güzeli olsun diyor. Ben de burada yorulmadan anlatıyorum. Siz de rahat rahat gümbür gümbür ses geliyor. Dinliyorsunuz. Her şey masraf. Masrafsız bir şey var mı? Yani şuradan dışarı çıktığım zaman Türkiye'de nefes almak, vermek bile masraftır. Vergisi vardır insan. Benim tarlam var, bir de oraya temek eden gecekondu yaparım, otları yerim, yaşarım desen, gene vergi memuru gelir, senden bir vergi alır. Bir şey vergisi vardır, arsa vergisi vardır, arazi vergisi vardır, gelir vergisi vardır, bilmem ne vergisi vardır, yol vergisi vardır, belediye vergisi vardır. Belediye ev yaptırtmasın. Yaptırmıyorum der. Harcını yatır der. Ruhsat almak için şu kadar para der. Bilmem ne de, Parasız yaşanmıyor. Parasız hizmetler de yürümüyor. Eski devirde de öyleydi. İleride de öyle olacak. Yani bazı cömertler cömertlik yapıyor da işler öyle yürüyor. Bazı masraflar oluyor da efendim, bu yemekler öyle pişiyor. Efendim, bu rahatlar öyle sağlanıyor. O halde herkes biraz dini için fedakarlık yapmayı öğrenecek. Çalışacak. Şimdi biz mesela burası soğuk bir camiydi. Kalefer yaptık. Kaliferim kazanı var, şosu var, bu su var, yakıtı var. E yakıtını Allah razı olsun Lokman amcanın oğlu öderdi. Belki gene oğlu diyoruz, bilmiyorum ben haber vermiyor. Ben de sizin gibi geliyorum, ısınarak efendim, namaz kılıp gidiyoruz. Efendim, yakıtını biri ödüyor kaliferim, birisi yapıyor efendim, ses tertibatını birisi yapıyor vesaire böyle hayırlar oluyor. Ejderme kalabalık yetmiyor hocam, cemaat çok. O zaman biz ne yaptık? Şimdi arka tarafı açtık arkadaki odaların üstünü açtık, orayı düzledik, çatı kalktı arkada. Ne olacak? E, orası cemaat alacak oraya. Cemaat oraya çıkacak, orada namaz kılacak, rahat olacak. Buradan görüntüler ve sesler oraya gidecek, orada da dinleyebilecek. Kocaman böyle şeyden e, görecek benim konuşmamı ve duyacak. Oradan da dinleyebilecek. E, bu bir şey, çalışma. O halde en birliğiyle kardeşçe bunlar yapılacak. Hadi bunlar bu camiye ait meseleler. E, Çeçenistan var, Afganistan var, efendim Kuzey Irak var, misafirlerimiz var, kardeşlerimiz var, dostlarımız var. Anlatıyorlar, sıkıntılarını söylüyorlar. Efendim dünyanın her yerinde benim efendim milyar bir buçuk milyar efendim bir buçuk milyardan fazla din kardeşim var. Filipinlerdeki yoksul Malezya'dakiler bilmem ne efendim Afrika'dakiler sıkıntıda, Avrupa'dakiler dertte efendim Kıbrıs'takiler vesaire hem bunlara yemek lazım içmek lazım hem de fırsatı bulduğunu saldırıyorlar kuvvetli olmak lazım, e, mermi lazım silah lazım, ordu lazım sınır lazım, tank lazım uçak lazım, bir uçak bilmem ne kadar milyar dolara e, bunların hepsi para bu paralar verilmedi mi, bu hizmetler, tedbirler görülmedi mi, yapılmadı mı adam saldırıyor. hadi bakıyorsun falanca yerde şu kadar bin Müslümanı kesmiş kafirler. Şu kadar da saldırmış, yersiz yurtsuz sürmüş. Ermeniler, efendim, Azerileri yurtlarından, yerlerinden çıkarmış. İhtiyar adamlar, böyle buruşuk efendim, yüzlü zavallılar yürüyorlar yorganlarını almışlar. Nereye gidiyor? Ermeni saldırmış. Öbür tarafa mülteci, muhacir, yazık. Yani e bunlar hep parayla oluyor. O halde parası olan Müslüman bu kardeşlerine yardımcı olacak. Ya şahsen yardımcı olur, gider, arar, bulur, verir. Ya da efendim işte vakıflar yoluyla olur. E tabii ya da devlet, İslami devlet efendim İslami usullere göre yönetilen şekilde bunu alır. Öbür tarafa hizmetleri efendim götürür. Bu usta cimri değil. Sonunda dünyada da cezasını çeker insan. Onun için İslam'ı sadece efendim duygusal bir olay olarak almayın. İşte insanın imanı olması lazım kalbinde. Kendi şahsi ibadetini yapar. Allah'la kulun arasına girilmez. Tamam ben şahsen Müslümanım. Şahsen sen ama içtimai görevlerinde de var. İçtimai görevleri yapmasan olmaz. Mali görevlerinde de var. İktisadi görevlerinde de var. Onları da yapmasan olmaz. Askeri görevlerinde de var. Onları da yapmasan olmaz. Allah efendim inna Allah eshterahminer müminine en ve en walhum cennet. Allah Müslümanların canlarını ve mallarını talep ediyor. Müşteri. İstiyor, satın almak istiyor. Mukabilinde cenneti vererek Allah Müslümanlardan canlarını ve mallarını satın aldı. Satın almayı teklif ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Eski ümmetlerde de böyle olmuş. Vaden aleyhi hakkan fitdevratu bel inni vel Kur'an. Ne zaman peygamber gelmişse o zamanlarda böyle olmuş bu işler. Gerekirse malını vereceksin, gerekirse canını vereceksin. Savaş çıktı, cihat var. Gideceksin. E ölürüm. Öleceksin. Mukabilinde cennet var. Şehile cennet deniriyor. اِنَّ <gülüyor> اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ ve وَاَنْوَٓا bi بِاَنَّ لَهُمُ cennet Buradaki bir bahati, efendim bağ-ı Cenneti vermek mukabilinde canlarını, mallarını Allah Müslümanların satın aldı. Canını Allah'a vereceksin. Malını Allah'a vereceksin. E hocam canı Allah yaratmış. Bana o vermiş. Niye istiyor? İşte sahibi istiyor bazen. Madem senin diyor o zaman ver. O zaman vermemeye hiç hakkı yok. Madem Allah vermiş, canı kim verdi sana? Allah. Malı kim verdi? Allah. E sahibi istiyor. Canı canan dilemiş. Vermemek olmaz ey dil. Olur mu vermemek? Vereceksin. Sahibi istiyor. Onun için bu çok bastıra bastıra şey yapmak istiyorum. Bütün dini hizmetler parayla pulla dönüyor. Sizin şahsi işlerinizin parayla pulla döndüğü gibi. Sen evine ekmek alırken parayla olduğu gibi, elektrik su parayla olduğu gibi, efendim hava parayla olduğu gibi, hava parası, civa parası, efendim vergiler vesaire olduğu gibi İslami hizmetlerde para sarf ederek oluyor. Sen de üzerine düşeni yapacaksın. Helalinden kazanacaksın, fakirin hakkını kazancının içinden ayıracaksın. Bu benim değil fakirin hakkı diyeceksin, ayıracaksın. Fakire arayıp bulup vereceksin, fakire vereceksin. Daha başka yerlere, nereye verileceğini İlman kitabından okuyacaksın Aziz ve kardeşim. Önemli bir farz bu. Zek namazı kılarım, zekatı vermem desen kafir olur insan. Kabul etmiyorum dese kafir olur. Allah'ın farzlarıyla oynanmaz, Allah'ın farzları inkar edilmez. Ederse insan binden çıkar. Allah sevmez. Defterden silindi mi, Evet mahkumunuz. İkinci hadis şerri geçiyoruz. İnne <İzledin> lezi enzel daen enzel deva ve lem yenzil daen illa enzel lehu devaen illa daen vahida el heram. Bu da Fahani İbni Asal'den rivayet edilmiş, berani rivayet etmiş, Peygamber Efendimiz müjde ediyor, müjde veriyor, buyuruyor ki hastalığı indiren Allah ilacı da indirmiştir. Hastalığı indiren devasını da indirmiştir. Hiçbir hastalık indirmemiştir ki onun devası in inmemiş olsun. Yani her derdin devası her, her hastalığın şifası vardır. İlla daha en vahide. Ancak bir hastalığın devası yoktur. O da ihtiyarlık. Yani insan efendim zamanı gelince yaşlandıkça gören gözler görmez oluyor. Efendim yürüyen ayaklar tutmaz oluyor. Efendim elleri titremeye başlıyor. Baston kullanıyor. Beli iki kat oluyor. Çöküyor, çöküyor, çöküyor. Beli iki kat olmuş. Böyle yerlere bakını bakını yürüyor. Ne arıyorsun yerde? Gençliğim kayboldu. Onu arıyorum. Gençlik gitti elden. Efendim ara bakalım. Bulam bulmak yok. Onun çaresi yok. İhtiyarlık. Yaşayan e bedeni bakımdan gittikçe yaşlanıyor. Şey yapıyor ve sonunda vadesi yetince ahirete geçiyor. Bu hadisten ne dersler çıkartabiliriz? Bir kere ümitsizliğe düşmemek lazım. Her hastalığın şifası varmış. Müjde. Müjdeler olsun ki her hastalığın şifası varmış. Demek ki tedavi olmak için ilacı arayacağız, ilacı bulunca da kullanacağız. Oluyor. Tedavisi oluyor. Hastalık geçiyor. Hocam bazı amansız hastalıklar varmış. E, her hastalığın devası var diyor. Peygamber Efendimiz burada müjde diyor. Amansız hastalığa düştüm diye ümitsizliğe düşmemek lazım. Bazı amansız hastalıklardan adamlar iyi oluyor. Diyor ki yaşama gücüyle kanseri yendi. Hadi oradan palavra çaftar. Yaşama gücüyle filan. İşte Allah şey yapıyor. Efendim Demek ki kurtulma imkanı oluyor. Arap kardeşlerimizden bir tanesi Avusturya'ya gitmiş bacağını göstermiş ooo fena bir hastalık bacağında şişmiş bacağı fil gibi böyle eh keseceğiz demişler çare yok dur demiş ben memlekete bir gideyim memlekette çörek otu yemiş çörek otu ye demişler çörek otunda şifa var demişler yemiş yemiş yemin de sonra bir daha gitmiş Doktor demiş ki nasıl tedavi ettim bunu? Kesecektik bu bacağı, şimdi iyi olmuş. Tabii tabi ya her hastalığın bir devası var işte. Allah Teala Hazretleri deva bazen dua da olur. Dua da bir devadır. Dua edersin geçer Sabihi Kiramdan böyle dua edip de zehirli yılan soktuğu halde vücudu şişmeye başladığı halde zehiri geçip kurtulanlar var. Dua ile ilaç vermiyor, al şu ilacı yut demiyor, gidiyor, okuyor duayı. Zihirli yılan ısırmış, ölmek üzere adam şişmeye başlamış, şişi geçiyor. Efendim şifa buluyor. Duayla da iyi olur, devayla da de iyi olur, ilaçla yani. Duayla da iyi olur. Dilerse Allah, efendim şifayı verir. Şimdi biz haserdeyiz, buraya gelmeden önce efince bizi, efendim kanımızı, canımızı aldılar batırdılar iğneleri kanları çektiler vesaire filan ama duvara ne yazmış kardeşlerimiz Allah razı olsun Ya Şafi levha vardı duvarda Ya Şafi ne demek en şifayı veren alemlerin Rabbı olan Allah-u Teala azizler. şifayı sen verirsin Ya Şafi diye yazmışlar hoşuma gitti güzeldi deva. evet hastalar ümitsizliğe düşmesin her derdin devası var tedavi olsunlar başka bir hadisi şefte de diyor ki fe tedavi yani ilacı devayı arayın, tedavi olun ama vela tedavi bir haram haramla tedavi olmayın. ben hatırlıyorum ilk okul tebesi iken e birisi rahatsızlandı dediler ki doktorlar bu biraz hastalanmış sayılamış konyak işin kaynakk mı konyak mı o da var o da var galiba ilksi içti yani kanyak içsin. İçki tavsiye ediyor. Çocuk şişmanmasın diye içki tavsiye ediyor. Bak, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Haramla tedavi olmayın. Tedavi olun ama haramla tedavi olmayın. Efendim işte falanca vahşi hayvan yakalanırsa, soyulur da yenilirse bilmem şu an daha iyi gelirmiş. O hayvan yenilir mi? Fıkıh kitabında yenilir diye yazıyor mu hayvan? Yenilmez. Burada efendim şey yahut işte yenilmeyen hayvanlar sırasında adı geçen bir hayvan. O zaman ondan deva almaz. Vela tedavi bil haram. Haramla tedavi olmayın. Helalinden. helalle tedavi olacaksınız. Tedavi olun ama haramla tedavi olmayın. E peki doktor söyledi. Doktorların bazısı hasta. Kafadan hasta. Kalpten hasta imandan hasta itikattan hasta inancı yok imanı yok müslümanı da sakallı gördü mü kızıyor kadıncağın da başörtülü gördü mü kızıyor Efendim, ona inadına inadına haram haram şeyleri söylüyor geri gelmiş Ankara'da bir profesör doktor vardı herhalde şimdi öldü artık ahirette hesabını versin Veriyordur, veremiyordur yani. Lizasını çekiyordur. Ruhsal, ruhi rahatsızlıklarını anlatmış. Hasta, delikanlı, Müslüman. ha Tamam, sen bunalım içindesin. Sen de bir kızlarla biraz gez, toz, eylem, flört yap. Flört. Doktor tavsiye ediyor. O da gidecek doktor tavsiyesiyle günah işleyecek. Ruhi rahatsızlıkları geçsin diye. E utanmaz mısın bir adam? Yani Allah öyle yapmayın diyor da sen Allah'ın yapmayın dediği şeyi çare olarak sana gelmiş senden çare bekleyen bir delikanlıya bunu söylemeye utanmaz mısın? Peygamber Efendimiz ne diyor? Ey gençler evlenin. Evlenmeye mali imkanınız yoksa oruç tutun diyor. Oruçta oruçta işte faydalar var sen peygamber efendimizin tavsiyesini tutsana veya ey doktor sen peygamber efendimizin tavsiyesini tavsiye etsene şunu alın şunu kullanın diye imansız kalbi hasta kalbi hasta kafası hasta inancı bozuk efendim dalga geçiyor bazısı da müslümanla bunlar diyor içki içmez diyor tamam bana ver bana ver al ya benim hatırım için bir kadeh iç. Yok içme. Tutun şu ellerini, yatırın yere, dökün ağzına. İlle içirecek yani. Hasta böyle yapıyor. Zorla zorla günahı yaptırmaya çalışıyor. E tabi öyle insanlarla ol etmemek lazım. Onların yanına da gitmemek lazım. Çünkü ateşin yanına giden yanar. Kötü insanlarla arkadaşlık gelen arkadaşlarının zorla böyle içki içttiği insanlar var. Sarhoş ettiği insanlar var. Tutun şunun, devirin yere, dayayın ağzına şeyi, lıkır lıkır lıkır, biraz içti, biraz daha içti. Ondan sonra adam ayağa kalkıyor. Alışmamış, zavallı hiç içmemiş, zorla arkadaşları içirdi. Kötülük yaptıranlar var böyle. Gülüyorlar bile. ama sarhoş oldu, ha, kah, kah, kah, ki, ki, ki. E, Günah, haram, Allah'ın yapma dediği şeyi yaptırtıyor. Haramla tedavi olmayın. Tedavinin helal olmasına dikkat edin. Bir hadis şerif daha okuyalım. İnne lazine yekrune min celalillahi ve tesbihi ve tekbiri ve tahmili ve tehlili yataa taht haul arşı lehun deviyun ke deviyn nahlı yekrune bi sahibi hine efela yuhibu ahadukum en la yezal. Lehu inde'r Rahmani şey'un yüz keruhi sallallahu aleyhi ve sellem ki makal-i beşir radıyallahu anh bu hadis-i şerif Ahmed ibn Hambel e, rahmetullahi <gülüyor> aleyh mubarek. Efendim meşhef imamı hadis âlimi rivayet etmiş. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innellezîne yezkurûne zikir yapan insanlar ama zikir çok çeşitli. Yani zikir nedir? Zikir nasıl yapılır diye hiç duymayan insanlar bizim cemaat bilir de şimdi şu bantı da birileri dinleyecek. Zikir nedir? Çok çeşitli olabilir. Çeşitlerini de söylüyor Peygamber Efendimiz. Min celalillah. Mesela Allah'ın celalini, Efendim azametinin kudretini ifade eden Efendim kelimeleri tekrar tekrar söyleyerek. Mesela Efendim Celle Celaluhu diyoruz ya mesela. E bu bir şeydir. Taala, Celle ve Ala, Azze ve Celle filan Allah dediğimiz zaman böyle güzel şeyler söylüyoruz. Allah'ın umurluğunu azametini ifade eden sözler. Bu da zikirdir. Ve tesbihini. Sübhanallah filan diyoruz. E bu da bir çeşit tesbih. Sübhanallah ne demek ya Rabbi senin her şeyin çok güzel, her şeyin tas tamam hiçbir eksiğin yok. Her sıfatın en ağıla, en kıymetli, en güzel, en tam demek yani. Ve tekbirliği, tekbir ne demek? Allah Ekber demek. Allah'ın ulu olduğunu ifade eden sözler söylemek. Ve tahmidihi hamd etmek. Allah'ı efendim, övücü efendim. Allah'ın nimetleri karşısında ona şükredici sözler söylemek. Ve tehliliği ve La ilaha illallah, La ilaha illallah diye Efendim Allah'ın birliğini ifade edici sözler söylemek şek şeklinde böyle zikir yapan kimseler. Onların bu zikirleri ne olur? Yeter a tasma arşı. Efendim bunlar e, arşın etrafında Efendim toplaşırlar. Arş-ı nerede, nasıl? Çok muazzam bir şey. Allahu Teala Hazretlerinin arşı, anası, arşı azamı çok muazzam bir şey. Efendim, nasıl muazzamlığını nasıl anlayabiliriz? Biliyorsunuz başımızı kaldırdığımız zaman semavat var. Semalar. Seb'a semavatın tabaka. 7 kaç sema var. Sonra vesia. Kürsiyi hüsmavatı Allah'ın kürsisi var. Semaları ve arzı içine almış, kuşatmış. E, bunu da anladık. Yani semaları da içine aldığına göre kürsi daha büyük. ayet kürsü kürsi var biliyorsunuz okuyoruz. Kürsi daha büyük. Arş Arş kürsüden çok çok daha büyük. Allahu Teala Hazretlerinin arşı, Arş-ı Azam'ı yani insan aklının kavrayamayacağı, tahayyül edemeyeceği kadar muazzam büyüklükte Allah'ın arşı. Şimdi bu arşın etrafında toplanırlar, dönmeye başlarlar. Bu zikirler arşı Rahman'a kadar ulaşır, orada birikir, dönmeye başlarlar. Dönmeye başlarlar, ses de çıkartırlar. Efendim, lehünle deviyyün ke deviyyün nahi. Arının Efendim, vızıltısı gibi sesle çıkartırlar dönerken. Arşın etrafında bu zikirler kulun Allah'ın çeşitli cinslerle yaptığı zikirler arşı Rahman'a kadar çıkar. Orada böyle ahir vızıltısı gibi efendim dönmeye başlarlar. Arşı Azam'ın etrafında dolaşmaya başlarlar. Efendim sonra ezkürne bir sahibi hinne kendisini zikreden kişileri orada onlar zikreder. Anarlar, yad ederler, söylerler orada Bizi falanca zikretti dünya, dünya aşağıda bizi filanca söyledi diye kendilerini zikreden, kendilerini dilinden telaffuz eden şeyleri efendim orada anarlar. Andırırlar, söylerler başkalarına. Siz kimsiniz? ya, Nereden geldiniz buraya? Bu vuzultu, bu böyle kalabalık, bu izdiham. Biz Falancanın canın işte biz oradan geldik diye. Kendilerini zikrederler, orada yad ederler, bildirirler, anlatırlar diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki arş-ı alada, arş-ı azamda namı söyleniyor zikreden insanın güzel ilahileri vardı bizim Avustralya'daki ihvanımızın, kardeşlerimizin öğrendikleri, çok söyledikleri. Arşa ala sallanır, derviş Allah dedikçe. levh kalem, allanır, derviş Allah dedikçe. Yani arşa kadar gidiyor işler. Oralarda da namı yürüyor zikredenin efendim. Onun üzerine Peygamber Efendimiz bunları bildirdikten sonra soruyor şimdi size. Ey 20. yüzyılın Müslümanları, şu soruyu siz de dinleyin. Siz, siz de dinleyin, bantı efendim, seyredenler de dinlesinler. Bir de zikrin karşısında olanlara da, şimdi Peygamber Efendimiz'in sorusunu ben naklediyorum. Diyor ki Peygamber Efendimiz, اَفَلَا يُحِبُّ اَحَدُكُمْ Sizden biriniz istemez mi, sevmez mi yahu? اَنْ لَا يَزَالِ لَهُ اِنْ لَا يَزَالَ لَهُ اِنْ لَا يَزَالَ Rahman'ın huzurunda kendisinin adını andıran, kendisinin anılmasına sebep olan bir şeyi olmasını siz istemez misiniz? Sizden biz istemez misiniz? Rahman'ın yanında kendisinin anılmasına vesile olacak bir şeyi olması, Rahman'ın aşina kadar gidecek bir şey olmasını istemez misiniz? diyor Peygamber Efendimiz soruyor. Ey bu vazı dinleyenler, sonra ileriye kadar da dinleyecek olanlar. Belki ben öldükten sonra da dinleyecek olanlar. Bu söz tabii böyle banta girdikten sonra kim bilir kaç sene şey yapacak. Ey zikrin düşmanları, ey tasavvufun düşmanları, ey tarikatın hasımları ey bu işlere karşı çıkıp da efendim Müslüman dediği halde bunların tenkil edenler. Verin bakalım bunun cevabını. Peygamber Efendimiz niye soruyor bu soruyu? Diyor ki ya bu güzel bir şey. Siz de zikredin. Sizin de namunuz arşta anılsın diyor. Teşvik ediyor peygamber efendimiz. Peygamber efendimiz böyle diyor da sen niye zikrin karşısındasın be kardeşim. Sahabe-i kiram zikir yapmış. Peygamber efendimiz zikir yapmış, zikir yapmış, zikir yapmış. Kendisi zikri tavsiye etmiş. O kadar zikredince sizin mec mecnun sansınlar diye zikri tavsiye ediyor. Kur'an-ı Kerim efendim ve Allah'a Allah'ı kesiren ve zikirat Allah'ı çok zikreden beyler Allah'ı çok zikreden zikreden hanımlar diye onların felah bulacaklarını eğer tellahı ve ecren azima efenin rahmana ereceklerini ecri azim sahibi olacaklarını söylüyor Kur'an söylüyor peygamber Efendimiz söylüyor Allah seviyor Allah kendisini zikredeni, kendisini zikrediyor sen mi seviyorsun senin bu kafan sen kurban bayramında bu kafayı değiştir bir güzel kuzu kafası al bari. Bu kafa bu kafayla senin halin ne olacak kardeşim? Sen kendi kendinden din mi ortaya çıkartıyorsun? Yoksa Kur'an'a mı uyacaksın? Peygamber Efendimizden mi dinini öğreneceksin? Sen kimsin ya? Sen yeni bir yeni bir şey mi çıkaracaksın ortaya? Çok mu bilgin bir şeysin? Çok mu matasın? Çok mu şeysin, akıllısın? Senin aklın olsaydı böyle Kur'an'a, hadise karşı gelmezsin Bir sürü şeyi var. Hepsini sor. Dışarıya çıkanlara. Zikre, tasavvufa, tarikata taraftar mısın? Karşı mısın? Karşıyım. Müslüman mısın? Değil misin? Müslümanım. E, Müslüman olup da nasıl karşı oluyorsun ayet ve hadise? Efendim işte iyisi var, kötüsü var. Tamam iyisin, kötüsünü ayırsana bir adam. Niyet toptan karşısına çıkıyorsun? İyisi var, tamam. Kötüsü var, neyse söyle, tamam. Öğretmenlik iyi bir meslek ama filanca öğretmen terbiyesinden rüşvet almış. Tamam, o kötü işte, rüşvet alan öğretmen kötü. Babalık iyi bir şey de filanca baba efendim, çocuğuna bakmamış. Tamam, o kötü baba, onu söyle. Yani her mesleğin kötüsü olabilir. Şu kadar efendim asker, kahraman şehit olmuşlar. Şanakkale'de 250 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin. Üç tanesi askerden kaçmış. E ne yapalım üç tanesi? işte askerden kaçan, efendim cepheden kaçan, o da büyük günah. Bak İslam'da cepheden kaçmak büyük günah. El firav yermez zah. Savaş gününde cepheden kaçmak büyük günah. Kaçmayacak. Kaçmış. E bütün askerler mi kötü? Bu kadar şehitler mi? görmüyor musunuz? Ne kadar kalabalık. Şehitler iyi, öğretmenler iyi. Efendim memurlar bir tanesi rüşvet almış. Tamam. Rüşvet alan memur kötü, ötekiler iyi. O zaman sen de zikir iyidir de, zikir iyidir de, zikretmek de iyidir de, ama birisinin bir kusurunu görüyorsa kusurunu söyle. Falanca adam diyor da şu kusuru yapıyor. Tamam. O zikre ait bir kusur değil. Sen zikre karşı olamazsın. Bu kadar ayet varken, bu kadar hadis varken zikre karşı olman mümkün değil. Zikre karşı olursan kafir olursun. Ama gene sevemiyorum hocam. İşte ne yapayım? Bu sarıklı, şal vardı, sakallı, çarşaflı efenin Müslümanları sevemiyorum. Tedavi ol kardeşim. Tedavi ol. Kalbin hasta. Hastalık sarmış. Niye sevemiyorsun? Allah seviyor, sen niye sevmiyorsun? Allah'ın sevdiğini seveceksin. Zorlayacaksın kendini, kendinde bir kusur olduğunu anlayacaksın, halini düzelteceksin, aziz ve muhterim kardeşlerim. Efendim işte tasavvuf, tarikat, tembellik. Göster bir tane tembel şey bana. Yani diyorlar da göster, cephede ölen onlar, camiyi yaptıran onlar, Kuran kursunu yaptıran onlar, Efendim, hayratı, hasenata, keseyi açıp parayı veren onlar, Efendim ötekisi kaytarır, kaçar, içki içer, oynar, eğlenir, kumar oynar, zina eder. Efendim e, savaştan firar eder. Efendim askerin şeyini yutar. İstikrarcuda bilmem ne. Efendim bütün iyi şeyleri yapan bunlar bu ölmek de istemiyor tabi. Benim yaptığım şeyi Allah versin, Mükafatımı Allah versin diyor. Sevabını da saklıyor. Söylemiyor. Ama adamın Dinime dahlenmeyen bari, bari Müslüman olsa demiş. Yani dinim hakkında, hakkında ileri geri konuşan bari kendisi Müslüman olsa yüreğini almayacak. Bre edessiz yani sen gel bakalım. Hayatını şöyle bir bir günlük hayatını bir anlat bakayım bana. Sa gece içki içtin, gece sarhoş uyudun, kustun. Sab gece zina ey eyledin, sabah din kalktın. Alınca işe gittin, filancayı aldattın, yalan söyledin, dolan yaptın, rüşvet aldın, bilmem ne. Şimdi kalkmışsın bir de Allah'ın hadis, muhlis kullarının aleyhinde bulunuyorsun. Olmaz. E, onlar öyle de, peki ötekiler ona niye kanıyor? Efendim filanca şey şöyle yazdı, filancı yazar şöyle dedi, filanca gazete böyle yazdı, filanca dergide şu. E, anlasana iyi kötüden, hayır. Aklın, Allah sana akıl vermiş şu adam zırvalıyor şu doğruyu söylüyor Anlasana doğru söylüyor yani. yani sen peygamber efendimizin zamanında da olsaydın aziz ve Muhterem kardeşim karşında bir peygamber efendimiz olacaktı bir de Ebu Cehil olacaktı o zaman da mecburdun aklını kullanma akıl kullanmadan cennet kazanılmaz aklını kullanacaksın yine peygamber efendimizin yanında yer alacaktın Ebu Cehil'in yanında değil Kureyş ordusunda yer almayacaktın Medine'nin Muahdit ordusunda, Bedir ordusunda, Bedir, Bedir halbine katılan Müslümanların arasında yer alacaktın. Sen o zaman da bu kafayla, o zaman da müşrik olacaktın ya. Sen o zaman da bilemeyecektin işi. Peygamberimize de güzel ümmetlik yapamayacaktın, sahabelik yapamayacaktın o zaman. Aklı başına topla. Şu gazete yalan söylüyor. Domuz. Şu gazete Amerikan'ın boru zannını öptürüyor orada. Amerikan borusu. Şu Avrupa Avrupa'nın borusunu öptürüyor, Şu kafir. Şu da mümin. Fark etmiyor. Şu bana iyilik yapmak istiyor. Şu beni arkamdan hançerlemek istiyor. Anlamıyor. Böyle aptallık olmaz. Böyle aptal Müslüman da olmaz. Aldanıyorsa, aptalsa müminin feraseti vardır. Anlayamıyorsa basireti kapalı demektir. O zaman o da tedavi olsun. Anlayamıyor. Ağzı açık ayran budalası gibi. Efendim anlayamıyorum. Onda da hastalık var. O da tam Müslüman değil. O da tam Kur'an okursa şip diye anlardı. He, anladım. Bu Kur'an'a yaramaz sözler söylüyor. Bu İslam'a aykırı rast Acaba İslam doğru mu ki, evli mi ki? Hapı yuttun sen şimdi. Böyle tereddüt ettin mi sen? Müslüman değilsin gittin sen. Acaba İslam hak din mi ki değil mi ki? Ben yerleşmiş gitmiş birisi ile meslek dolayısıyla bir yerde bulunuyordum da arası öldü. İşte şöyleydi böyleydi çok hizmet etti bana. Ötkün büyüttü beni filan. Böyle diyor. Ne dedim? Hizmet ettiyse Allah üzülme. Mükafatını verir. Cennete gider. Acaba diyor ahiret var mı ki cennet var mı ki? Hay Allah hoşlandırdı. Hay ahtal hay. İnanmıyor. Acaba var mı ki? Olur mu? Eşhedü en la ilahe illallah. eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Allah var. Şeriki naziri yok. Muhammed-i Mustafa onun gönderdiği peygamberi. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı. Ahiret hak. Cennet hak. Cehennem hak. Ahirette insanların mahkeme-i kübrada muhakeme edilmesi hak. Amellerin tartılması hak. Sırat, hak. Söylesene bunları. Sağlam sağlam söylesene. E, ileride olacak. Ellezine yu minnune bil gayb'i okumadın mı sen ya? Burası Fatiha Suresi, burası Fakare Suresi. Huden lil müttakîn ellezine yu minune bil gayb. Mü'min istikbaldeki gerçekleri de görür, gayıptan ona da iman eder ya. Bu kadar aklın yok mu senin? Sen Müslüman oldun. İslam, akla mantığa aykırı değil ama, ileriden bir habere, ileride olacak bir habere mecburen şimdiden kayba iman ederek ilerleyeceksin. Bak bu kadar güzel ayetler var, hadisler var. Onları okuduğun zaman görmüş gibi anlarsın. Acaba var mı ki? Ay Allah mustahatını var. Aptal. İnancı yok. Acabayla olmaz. Sabah sağlam. Sabah sağlam olacak. Çoban olabilir bir insan. Cahil olabilir, köylü olabilir, işçi olabilir, ameli olabilir. Eşkedeven la Ben, Rabbim beni yarattı. O besliyor beni. Ben onu biliyorum. Bak, nasıl sağlam imanı. Öyle ki profesör, acaba ahiret var mı? Allah, Allah belanı bulmuşsun sen de. Ne yaptın da bu belanı buldun bilmem Profesör olmuş, imanı yok Zalim. Gayrimüslim, İslam'ın düşmanı. E onun öyle olduğunda anlayacak işte. Müslüman'ın feraseti olacak, anlayacak. Anlamıyor, onun da Müslümanlığı değil. Böyle, çarık çürük Müslümanlıkla cennet kazanılmaz. İslam'ın güzel öğreneceksin, sap sağlam yapışacaksın. Allah'ın ipine sıvı sıkı yapışın diyor. Nerede Allah'ın ipi? Kur'an-ı Kerim, işte. Dolaplar dolu. Allah'ın ipi, Allah'ın dini, Allah'ın Kur'an'ı sımsıkıya bir Hiç okumuyor. Hiç okumuyor. Peckospil, Tom mix efendim bilmem ne, bilmem ne, küçük işte bunlarla başlıyor. Resimli romanlarla. Büyüdüğü zaman, efendim, macera ve aşk romanları, bazı polisiye romanlar, onları okuyor, hepsini okuyor. Efendim, Mike Hammer, efendim, bilmem ne, ...böyle şeyleri hiç kaçırmıyor... ...öyle filmler olursa gidiyor... ...e bu ömür az değil ki... ...bir gün 24 saat... ...bir sene 365 gün... ...e 20 yıl 50 yıl insan yaşadı... ...bu zaman nasıl gider? Okuyor, okumaz olur mu? Resimli roman okuyor... ...çizgi roman okuyor... ...efendim macera romanları okuyor... ...televizyon... ...telefisyon, telef makinesi... ...telef makinesini seyrediyor... Efendim günah makinesi. Haram bir şey çıktı mı günah oluyor. Sadece telefle kalmıyor. O zaman senin üstüne günah fışkırtmağı da başlıyor. Televizyonu açtım. Seyrediyorsun işte aman efendim işte sağ aşık sağdan ileriye doğru ilerledi. Topu bir vurdu. Kaleci arslan gibi bir atladı. Bir yumruk vurdu. Topu efendim, avuta çıkartıyor. Oturuyor kalkıyor yine Telef. Şu anda Zamanlar, ömürler telef oluyor. Şu anda makine, telefisyon makinesi. Telef makinesi. Ara vereceğiz şimdi diyor. Sen Fenerbahçe'lisin, Galatasaray'lısın, Beşiktaşlısın veya Milli Maç var diye böyle hastasısın. Televizyonun karşısındasın. Beş dakika mola diyor. Reklamlar başlıyor. Çıplak kadınlar, çıplak bacaklar, çıplak kollar, çıplak göğüsler, saçlar, bilmem neler. Bilmem nenin reklamı bilmem falanca yağın şu kadar hafif olduğu filanca efendim kanefenin şu kadar rahat olduğu şu kadar şampuanın saçları bu kadar güzel yaptı e ne oluyor? Hani sen maç seyrediyordun? Şimdi ne olmaya başladı? Hamamda kadını görmeye başladı. Bak kadının saçları nasıl dalgalanıyor? Kadını görüyor. Tabi polis yasak koymuş her tarafını göstermez kadının topuğundan başlıyor dizine kadar gösteriyor atlatıyor yukarısını gösteriyor göğsünün birazını gösteriyor bir heveslendiriyor pırk kapatıyor ne oldu şimdi artık televizyon makinesi değil şimdi artık günah makinesi oldu şimdi sen günaha girmeye başladın e geceliğin hocam çanak antenler var fevzadan günahları topluyor çanak antenler aşağıdaki makineden onu seyreden gönlüne günahlar akıtıyor böyle. Güldür güldür güldür güldür vanal da şişeralı gibi. Güldür, güldür güldür güldür güldür güldür güldür o koca gönül alemi günahla doluyor. Uçsuz bucaksız gönül alemi. Allah'ın Allah'ın tecelligahı olan gönül alemi neyle doluyor? Kadın bacağıyla doluyor, kadın göğsüyle doluyor efendim günahla doluyor, şehvetle doluyor, haramla doluyor. Ne oldu şimdi bu makine? Telaf makinesi değil şimdi. Telaf makinesi hafif kalır. Günah makinesi, günah fabrikası. Günah fabrikası. EİS mikrobu olan insanın yanından alan geçiyor böyle millet. Şurada EİS mikroplu adam var, kadın var. Doktorlar gidip elini sürmüyor, düşünü çekmiyor. EİS mikrobu varmış bunda kaçıyorlar. Veya cüzzam hastalığı varmış, kaçıyor. Ama herkesin evinde televizyon var. Es yolundan görünmeyen şu kadar kadarcık mikroptan kaçıyor, bu kadar canavarı evine sokmuş, para vermiş. Onu da alıyor. Onu da seyrediyor. Hocam kötü şey seyretmiyorum diyor, ama tam maçın arasında kötü şey geliyor. Ben de yakalandım. Ne o? Bir an herifim Efendim, Yusuf İslam gelmiş diye duyurdu duyurdu duyurdu Yusuf İslam kardeşimiz sakallı Müslüman olmuş İngilizken Yunanlıyken Müslüman olmuş diye seyredelim dediler gittik seyredeceğiz aa Yusuf İslam gelmeden evvel 32. güne bir şeyler geldi çok müstehcen bir film varmış da ceza yemiş de neden ceza yemiş bir de bizim memlekette bazı ukalalar. Efendim neden o film ceza yemiş hürriyet varmış Milleti zehirleme hürriyeti yok. Müstehçen. Ama müstehçen mi değil mi diye onu koymuş. Müslümanlarla alay ediyor. Alay ediyor. Yusuf İslam'ı seyredeceğiz ya. Tutulduk ya. Kafese kısıldık ya. Şimdi Yusuf İslam'ı seyrettirmeden önce getirdi mi karşımıza filanca yasak filmin şeyini. Hadi bakalım. Ayıkla pirincin taşını Öyle oluyor. Aklı olan evine sokmaz. Aklı olan kanalların bazılarını mühürler. Arkasını açar, kapatır, bilmem ne yapar. Şu kanal iptal. Bu kanal bilmem ne. Başka kanalı yok. İşte güzel şey. Kimisi Kur'an-ı Kerim'i oradan öğrenmiş. İyi tamam. Onu şey yap. Ama en güzel denilen kanallarda bile gene saçları açık kadınlar, madınlar bilmem neler gene Efendim tehlikeli şeyler oluyor. Nereden demek bunları? Efendim? Ha. İstemez misin Allahu Teala Hazretlerinin arşının yanında senin anılmana sebep olan güzel bir şeyler olmasını istemez misin diye Resulullah Efendimiz soruyor. Ben suçuyorum. Bu sorunun cevabını siz aklınızdan verin. Aklınız varsa Resulullah'ın tavsiye ettiği şeyleri yaparsınız. Yapmaz. Neden sileyim? Nasıl? allah Teala Hazretleri emrini tutan kulları için cenneti yaratmıştır. Asi kulları için de cehennem yaratmıştır. Allah'a itaat edenler cennete girer, isyan edenler, Allah'ın emirlerini tutmayanlar, zekatını vermeyenler de cezayı çeker. İn aleyke iller belâ Ey Resulüm! Senin vazifen tebliğ etmektir. Tedbi tebliğ etmekten başka, anlatmaktan başka bir şey. Anlattın mı? Allah'ımla helbellasın. Ya, ya Rabbi senin evinin tebliğ ettim mi? diyor. Veda hutbesinde Peygamber Efendimiz tebliğ ediyor. Hanımlarınıza saygılı olun, sevgili olun, zulmetmeyin, çocuklarınıza şey yapın, bilmem faiz yemeyin, içki içmeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Oku veda hutbesini. Herkes basıyor işte evlerde, duvarla. Bazen oluyor ezberle, çocuğuna ezberle Çocuk neler ezberliyor? Veda etmesin, ezberlesin. Kur'an-ı Kerim'in filanca ayetini, filanca suresini ezberlet, manasını da ezberlet. Manasını bilmeden okuyor. Ne okudu? Hiç oraya uygun olmayan bir şeyi okudu. Neden manasını bilmiyor? E, Arapça öğren. Manasını öğren. Bu sure şundan bahsediyor. Manasını öğren. Kimisi de var, Arapça bilmiyor, malasını bilmiyor, Kur'an-ı Kerim'den çıkarma çıkarmaya çalışıyor. Yapamazsın ki. Olmaz ki. Yani Arapça bilmeden, Kur'an-ı Kerim'in Türkiye malinden mana çıkmaz. O meali yapan da senin gibi bir şaşkın Allah'ın kulu. Yani netice itibariyle Kur'an-ı Kerim'in kelimesinin karşısına Türkçe'de bir kelime koymuş ama Kur'an-ı Kerim o değil. O Kur'an-ı Kerim'in meali. Meal'den Halimlik olmaz, iştahat olmaz. Televizyonlarda görüyoruz. Arapça bilmiyor herif. Ondan sonra şeye kalkıyor. Bütün ulemanın dediklerinin zıttı bir manayı ortaya atıyor. Bu böyledir. Olmaz. Allah ahir zamanın fitnelerinden şu zamanın fitnelerinden bizi korusun. Hele hele imandaki fitnelerden korusun. Tabi toplumdaki fitneler Kargaşa. Efendim bir şey vardı Hikmetiyar vardı Efendim Rabbaniyle çarpıştı çarpıştı çarpıştı Cihadın canını okudular Ruslar gittikten sonra Ondan sonra onları düzelteceğim diye bir taliban çıktı Çarpıştı çarpıştı çarpıştı Cihadın canını okudular Onların karşısına falan kadar çıktı Kâfirler gülüyor Müslümanlara, gülüyor. Mollaymış taliban, ilim talebesiymiş. E peki niye kardeşini öldürüyorsun? Tamam sen Mollasın, din adamısın diye sevmiştik başında. Niye öldürüyorsun kardeşini? Niye takip ediyorsun? Penşir Vadisi'ne gideceksin. Takır takır kurşunu kime atıyorsun? Bir Müslümana. Niye atıyorsun? Ne yapmış? Müslüman Müslümana silah çekerse, birbirlerine silah çekerlerse, ölen de öldüren de cehennemdedir diye Peygamber Efendimiz buyuruyor, sen niye silah çekiyorsun? Galip ol, işi hallet, disin, mesela. Ama, düşman da bu işi biliyor. Bir müddet talibana yardım ediyor, taliban galip geldiği zaman öbür tarafa yardım ediyor, öbür taraf galip geldiği zaman deri tarafa yardım ediyor, Kız kız gülüyor. Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Kız kız gülüyor. Diyor, ama diyor, alma birbirine düşürdüm Müslümanları. Taliban, Rabbaniye. Hikmet yer, bilmem kime. Falanca filanca. Yani şu kadarcık Afganistan. Şu kadarcık ya. İnsan. Her yerde böyle. Her yerde böyle oluyor. Allah toplumdaki fitrelerden de korusun ama asıl itikattaki fitnelerden korusun adamın kafası bozuk olur da imanı giderse isterse balla börekle yaşasın isterse ne bileyim büyük adada köşklerde efendim şeylerde yaşasın özel adalarda yaşasın imanı gittikten sonra kıymeti yok ahireti mahvolduktan sonra bu dünyada zekatını vermiyor benim paralar da amma birikti ha vay vay vay vay banknotlara bak vay vay vay vay daha da yükseliyor ne olacak? yarın boynuna efendim, zehirli yılan olarak dolanacak yarın ateşte kızdırılacak kızdırılacak alnına sırtına caz caz yapıştırılacak ceza öyle ceza cehennemde azaltıyor şimdi. yarın olduğu için korkmuyor bugün olsa korkar bugün bugün bir toplu batırsan arkasına gidip de şöyle bir zıplar bugün toplu neden korkuyor efendim kıvılcımdan korkuyor efendim, ama yarının harıl harıl cehennem ateşinden korkmuyor. imansızlıktan Bu dünya imtihandır. İmansız öyle yapabilir. Sen imanlısın. Sen imanını kollamaya çalış. Sen ahirette cenneti elden kaçırma. Sen ahirette cehenneme düşme. Bu akıl iş. Aklı kullanmak her zaman da insan için gerekli. Peygamber Efendimiz'in zamanında da olsaydın kullanacak. Bu zamanda da kullanacaksınız. Bu zamanda da Peygamber Efendimizin yolundan gidenleri bileceksin. Ebu Cehil'in yolundan gidenleri bileceksin. Evliya Allah'ı bileceksin. Evliya evliya şeytanı bileceksin. Şeytanın dostlarını da bileceksin. Rahman'ın dostlarını da bileceksin. Ayıracaksın Rahman'ın tarafında yer alacaksın. Yok ben hiçbirisini beğenmiyorum. Tarafsızım. Hakla batılın mücadelesinde tarafsız olunamaz tarafsızlık demek karşıt olmak demek. Hakkın yanında yer alacaksın. Hakkı söyleyeceksin. Hakkı destekleyeceksin. Ben bir tarafım. Sen Allah tarafını tutmuyor musun? Tamam Allah tarafından değilsin o zaman. Kestik attık. senin de kestik attık. Sende de iş yokmuş. Tarafsızlık olmaz. Hakkı tutacaksın. Tarafsız olmak yoktur. Bunu da öğreneceğim. Ben etliye sütliye karışmam. Ben hoş görü sahibiyim midem bulanıyor. Hoşgörü sözünden artık midem bulanmaya başladı. Öğüreceğim neredeyse böyle. Ö diyeceğim. Bıktım. Hoşgörü, hoşgörü. Hoşgörüden önce İslami görüş. Doğruyu gör önce. Neyi hoşgörüyorsun? Haram görülür mü? Zina görülür mü? Allah'ın yasakladığı şeyler görülür mü? Allah'ın sevmediği kimseler görülür mü? Değil kafir, bir münafığa münafık. Bir münafıka, bir Müslüman, efendim dese, ya seyidi dese, seyit efendi demek. Ya seyidi, ey efendim dese, arş-ı zangır, zangır zangır zangır zangır titremiş korkusundan. Şu adama bak ya, münafık efendim dedi, Allah şimdi bunun başına ne bedaları yazacak diye arş-ı titremeye başladı. Efendim demek, yüzünden. Kafirle dost olur mu? La tecrüqânân yûmînûne billâh vel yevmîl âhir, Yu'dun menhaat sallallahu Allah ve resulü. <Sessizlik> akrabası olsa bile dost olamaz. Resulullah'la Allah'la çarpışan insan akrabası olsa bile dost olamaz. Olmaması lazım. Tarafsızlık da olmaz. Nereden olacak? Haktan yana olacak. Ezvim bu tekafidir. İmtihan işte bu. Fitne, ahir zamanın fitneleri. Allahümme innene uruz gibi cehennem azabı cehennem azabından sana sönüyoruz ya Emin azab-ı Kabirdeki azaptan da sana sığınıyor. Çünkü bazıları kabirde azap verecek. Ve min fitnetin mahya verme hayatın ölümün fitnelerinden sana sığınıyor Ziyar Rabbi. Ve min fitnetin mesih-i teccar. Deccalün fitnesi var. Böyle her şey ters dönmüş. Hak batıl gibi horlanıyor. Batıl da hak gibi süslenip takdim edilip yutturmaya çalışılıyor. Bu da decal'ün fitnesi iş. Işte. Deccal fitnesi bu da. Cennet gibi gösterdikleri cehennem, cehennem gibi gösterdikleri de cennet yolu. yurtma hapı yutma, aldanma. O cennet gibi gösterdikleri eğlence, içki, dans, beş yıldızlı otel, bilmem keyif vesaire vesaire ama cehennem. Bu taraf cennet. Onun için aklınızı kullanacaksınız. Allah akıl sahibi eylesin. Allah hidayet eylesin. Allah yardım eylesin. Hakkı hak olarak görmeyi nasip eylesin. Duymayı nasip, nasip eylesin. Batılı batılı olarak görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife, maal